Gezi Parkı programında, özel programında tekrar beraberiz. Merhaba. Ee, dinleyicimiz, destekçimiz Türkay Saydamer'e de çok teşekkür ederiz. Ve hemen geçelim çünkü e epey de sarkmış olduk. Evet, bir peci bir olay var. Evet, dün ve bugün aktarıyorduk bu haberi detaylarını. Ee, kentsel dönüşüm ile uyuşturucu çetelerinin arasına sıkışmış olan bir e, e, semtten bahsediyorduk. İstanbul Maltepe'de Gül Suyunda e, en son e, olaylar, en son gelen haberlere göre a, bir kişi hayatını kaybetti. 21 yaşındaki e, Hasan Ferit Gedik açılan ateş sonrasında bir protesto gösterisinde e, karşı açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmişti. Ee, bu aslında sadece anlatılan hikaye gül özgü değil. Aynı zamanda Armutlu gibi İstanbul'un başka yerlerinde de aynı hikayelerden bahsediliyordu. Bu kentsel dönüşümün tam içerisinde de doğru çekilmeye başlanan yerlerdeki bu direnişten bahsediyordu. Bu direniştin aslında sözcülerinden, genç sözcülerinden, durumu anlatanlardan bir tanesiydi Hasan Ferit Gedik. Ve İstanbul'da Gezi Park olayları sonrasında ortaya çıkan ve gittikçe yayılan... ...forumlarda da bu konuları... ...diğer semplerde yaşayan insanlara anlatıyordu. Şimdi yeni... Bir, köy... bir basın... ...yani heykel meydanında bir basın açıklaması yapmışlar. 30 kişilik bir grup olarak... ...Maltepe Gülü Suyu'nda... ...Halk Cephesi adında bir grup... ...mahallemizde çeteleşme istemiyoruz. Çetelere ve işbirlikçilerine... ...karşı yürüyoruz yazılı bir pankartla. Tekrar yürüyüşe... ...geçtikleri sırada da... ...bir kameriyeden... E, ...ateş açılmış ve Hasan Ferit girdik sırtına boynuna ve başına aldı altı kurşunla Gökhan Aktaş da başından ağır yara, e, kurşunla öldü Gökhan Aktaş da başından ağır yaralandı dört kişinin ayaklarından yaralandı müthiş bir saldırı var yani e, uyuşturucu çetesi mi yoksa rant e, bu kentsel dönüşüm da birbirinden mi? bağımsız şeyler değil açıkçası ama e, Hasan Ferit gediğinde kendisinin bu Yeniköy Forumunda kentsel dönüşümle ilgili epey konuşmalar yapan birisi olduğu çok tanınan birisi evet. olduğu da biliniyor. Sadece Yeniköy Forumu değil İstanbul'daki bütün forumlarda gidip kendi mahallelerinde yaşadıklarını anlatan, kendi deneyimlerini anlatan genç bir arkadaştan San Ferit Gedik Yeniköy Forumundan bir ses var elimizde şimdi istiyorsanız ona bir kulak verelim ondan sonra kaldığımız yerden haberlerimize devam edelim Biz de Orada bedelsiz bir şekilde farklı bir yere sürgün edilmek isteniliyoruz. Biz buna karşı belli bir mücadele yürütüyoruz zaten. Bunun için armutlu halk olarak sürekli eylemlilik içindeyiz. Ve bu eylemin içine katıldığımız için bizi örgüt üyeliğiyle suçlayıp operasyon yapıyorlar sürekli. İşte bizi baskı ve asimle politikalarıyla yıldırmaya çalışıyorlar açıkçası. Devletin düşüncesi bu. Biz de bunu biliyoruz zaten. Buna karşı devrimcilerle, halkla birlikte ortak mücadeleler yürütüyoruz. 87'de de olduğu gibi, mutlu, Halkı devrimcilerle birlikte dayanışma içinde bu mahalleyi kurduğu gibi, bugün de aynı şekilde e, bu kararlılık, bu azim, bu çalışma devam ediyor. Bu yönde devam ediyor. yani. Biz de sizden destek istiyoruz. Yeniköy forumu olarak. E, kentsel dönüşüme karşı ortak bir güç olalım. E, diğer forumlarda da bunları anlatıyoruz zaten. E, bu paylaşımları. Onlardan da destek istiyoruz. E sizin de bu konuda duyarlı olmanızı istiyoruz, bize destek vermenizi. Ve bu destek şu şekilde olabilir. E birlikte ortak bir forum düzenleyebiliriz. Hatta size yerel kentler derneği bir Evet. Gayet demokratik yollarda ortaya çıkan e, forumlar içerisinde yine aynı şekilde gayet demokratik, demokratik yollarda yaşadıklarını, başlarına gelenleri ve dayanışmanın ne demek olduğunu anlatıyordu Hasan Ferit Gedik 21 yaşında. Ve kentsel dönüşüme karşı topluca bütün her yerden de dayanışma ve destek istiyordu. Çok aslında şimdi yaşamayan gencecik bir çocuğun sesini duymuş olduk bu şekilde. Evet bu kentsel dönüşüm demişken bir başka şey de var. Bu Cüneyt Özdemir bugün Radikal Gazetesi'nde şunu yazıyor. Kentsel dönüşüm dosyası için İstanbul'a bir de havadan bakacaktım. Günler düzeninde çalışıyordum diyor. Helikopterin kaptanı daha önce... Kaptanına daha önce uçuş planını sormuş ve ilk olarak üçüncü köprü inşaatının yapıldığı kuzey ormanlarındaki durumu görmek istediğimi belirtmiştim diyor. Bu mümkün değil demiş. Helikopterin kapısında öğrendim bunu diyor. Neden? Fiilen bir uçuş yasağı yokmuş ama sivil idare ormanların üzerinde uçuşa izin vermiyormuş nedenini sorduğumda siyasi iradeyi gösterdiler. En saf halimle neden diye sordum, bir cevabı yoktu. Kaptanın yapabileceği bir şey de yoktu. Kuzey ormanlarında ağaçların kesilmesine bir yasak yoktu ama görüntülenmesi idare ve idare, idare ve irade tarafından engelleniyordu demiş. Çok ilginç bir şey ve oradan yukarıdan da baktığım zaman aslında demokrasimiz için en çok gereken şeyin ne olduğu daha net olarak e, göze çarpıyordu onu gördüm diyor. Helikopterden aşağı baktığımda diyor Cüneyt Özdemir. Kaos içinde bir şehir, İstanbul artık bir binalar ormanı. Bu ormanın arasında tek yeşil alanlar mezarlıklar olarak kalmıştı. Gökdelenler son derece tuhaf bir şekilde İstanbul'un çeşitli bölgelerine uzaydan fırlatılmış gibi saplanmışlardı. Yani şehir öylesine birbirinin üstüne yığılan binalardan oluşuyordu ki bırakın yeşil alanı, yarın öbür gün bir deprem olsa çazır kuracak boş alan bile kalmamıştı diyor. Yani bir de yoksul semtlerle avuzlu villalar arasındaki duvarlar çok çarpıcı olarak görüyor. İstanbul'un tepesinden baktığınızda isteyenin istediği her şeyi yapabileceği bir düzenin Fotoğrafını görüyordunuz demiş, uzlaşma, standart, kanunlara riayet, bütün bu kaosun arasında kaybolup gitmişti diyor. Evet. Tepeden bir bakış, puş bakışı. Proje kapsamında ağaç kesimlerinin büyük bir bölümü e, gerçekleşmiş olsa da kuzey ormanları savunması hala sürecin tersine çevrilebileceğine inanıyor. E, Serdar Korucu'nun haberi vardır Radikal Gazetesi'nde. E, Taleplerinin ise net olduğu söylüyorduk Kuzey Ormanları Savun Savunmasından olan kişilerin üçüncü köprüyü onaylayan bilirkişi kişi raporunu imzalayan yedi bilim insanıyla görüşmek. Yani Kuzey Ormanları Savunması 31 Mart 31 Mayıs'tan önce belki sıradan bir çevre platformu olarak görülecek bir hareketti. Onu farklılaştıran Türkiye'de ağaç ve orman algısını değiştiren gezi Park eylemlerinden sonra ortaya çıkması oldu deniliyor. Ve başta e, sadece bisikletlerle gidip ağaç kesimlerine şahit oldular. Şeklinde aktarılıyor durum Ardından gördüklerini halk da paylaştılar 7 Temmuz'da buralar eskiden Dutluktu pankartıyla pedal çevirdiler Bir hafta sonra 13 Temmuz'da Öldürülen ağaçların helvasını dağıttılar İstanbul'da oldukça trajik bir şekilde Ve 19 Temmuz'da da Süreci yargıya taşıdılar Çağlayan adliyesinin önünde suç duyurusunda bulunarak Zamanla büyüyen platforma halk da Destek verdi Tema, Greenpeace WWF, Buğday gibi e, Sivil toplum kuruluşları da Şehir plancıları odası gibi meslek odaları da aynı şekilde desteğini sundu. Bugün yüzlerce kişi tarafından desteklenen platform son olarak 7-8 Eylül'de Riva'da bir kamp yapmıştı. Onu da hatırlatalım. Fakat bir türlü çıkardıkları ise Ankara'ya ulaşamıyor. Ve Kuzey Ormanları savunması hafta sonunda Galatasaray Meydanı önünde buluştular. Galatasaray Meydanı'nda buluştular. Ve 4 Ekim'de ormana gidecek ve kesim alanlarında 3 gün boyunca yürüyeceklermiş. 3. Köprü çerçevesindeki eylemler ise tam bir hafta sonra 6 Ekim'de bir fiil ağaç kesimlerinin sürdüğü Çekmeköy'de olacakmış. Siyasi amaçları olmadığının altını çizen Kuzey Ormanları savunmasının önemli bir de talebi varmış. İstanbul'da var olan son orman alanlarının yok edilmemesi. İstanbul için doğaya zarar vermeyen ulaşım çözümlerinin uygulanmasını savunuyorlar. Ee, bu nedenle 3. Köprü'ye karşı temanın açtığı davada bilirkişi raporuna imza atan 7 bilim insanıyla karşı karşıya gelmek. Daha doğrusu bir araya gelmek istiyorlar. Karşı karşıya bilim ta tanımım daha haber içerisinde geçmiyordu. Evet, bir de son olarak bu bir makbetten bir... Evet. ...bölüm oynadılar. Dans meşhur... ...akl için tarik birdir demişler eskiler. Yani akl için yol bir. Çünkü bunu biz kendi aramızda da... ...konuşuyorduk geçen gün. İksen'le de... ...Açık Dergi ekibiyle de... ...yani neden uygun olmasın... ...Dans Sine'nin ormanının yürümesi gibi... ...makbetin sonunu getiren... E, ...tahakküme karşı... ...ormanın yürüyüşü, kehaneti... ...cadıların kehaneti... ...onu oynamışlar bile. Oradan da bir kayıt var elimizde. Kulak verelim şimdi. Ben, biz, ey Allah beklidir. Ve kendine karşı çıkanlar yavaş yavaş çektilmiş çakılmış kaybolmuş ya da sürüm sürüm sürüm sürünürüm. Oh be ki artık bana ölüm yok. Ve cadılarla bir görüşme daha istemiş. Uçak katmış, çetipte işte Cadılar demişler ki. Mark ol, sakın korkma. Bir anadan doğacak kimse sana bir şey yapamaz. Normal doğum mu demiş bir türki? <gülüyor> Normal mi doğuracak? Evet demiş. O zaman bana, bana zarar edecek olan sezaryenle doğuracak. O zaman ülkede sezaryeni yataklıyorum. Diyar cadı demiş ki korkma. Ağaçlar ayaklanıp ormanlar yürümedikçe sana bir şey olmayacak. Demiş ki bana ölüm yok ve iyice yayıyoruz toplumda iyice atıp atıp partilerini partilerini kovmuşken bir gün haberci koşarak içeri girelim yıralım görmeniz lazım olur, olur. düşünebileceğinizden daha kötü şu daha kötü anlaşmalar mıydı? daha kötü ne olabilir gel balkona bak. ...bizimki... ki meşhur valkona çıkmış bir de Nikon Ağaca benzeyen şeylerdi. Bu ağaçlar zamanında çeşitli kıydı o ağaçlar. Onların yerine gelen yeniler ilanları damlarını silge olarak takmışlar ve krala karşı yürüyüşe geçmişler. Ve kral şunu anlamış. Yağmurlar yağar, pereler akar, denizler coşar, güneş parıldar ve ağaçlarda yürür ormanları savunmasının son sergilediği William Shakespeare'in Macbeth oyunundan yapılma bir uyarlama idi. Ormanların yürüyerek otokrat kralın iktidarı gasp etmiş olan kral Macbeth'e meydan okumasıydı. Evet bu şekilde de bitirmiş oluyoruz bugünkü programı. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.